surd mi are jaro jaro Evet Açık Radyo burası ve Açık Dergi programını dinliyorsunuz. Programın başında da söylediğimiz gibi Başardan Vedat Yıldırım telefon attığımızda e, şu anda. Evet en son... E... Antalya Film Festivali'nde almış oldukları ödül vesilesiyle bir araya geliyoruz. Hatırlatmak gerekirse Açık Radyo dinleyicilerine, Babamın Kanatları filmine, filminin müziklerini sağlamıştı Bajar grubu. Kıvanç Sezer'in yapıtı filmi ve Adana Film Festivali'nin ardından şimdi Antalya'dan da ödül aldıkları haberi üzerine Vedat Yıldırım'la beraberiz. Vedat merhaba, tebrikler, ellerinize sağlık. Merhaba, birlikte. nasılsınız? Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. ederiz. Böyle iyi haberlerinizi duymak bizi daha iyi ediyor diyelim. Evet yani tabi biraz şey, memlekette biraz buhranlı bir dönemden geçiyoruz. Ee, bu evet. tür şeyler tabi yani, en azından ne bileyim bir evet, ee, kesinlikle Anlatmak istediğimiz bir dünya var. Bir bir, bir, ne bileyim, bir şeyler var. Ee, insanlara ulaşmamız gerekiyor. Bu, bu tür şeyler de aslında önemli. Ama bir taraftan Tabii tabi ki ödül denilen mesele biraz şey yani. Sanat kültür, sanat dünyasında hı hı. E, ödül yani hani biraz da mesafeyle bakılması gereken bir şey yani çünkü hani estetik denilen şey kimleri beğenir, kimleri beğenmeyebilir. Ee, On öyle bakmakla birlikte tabii ki bir taraftan bu filmin ödül alması ana harkın bir yerde durum durmuyor durmayan bir film ve ödül alması en azından bir ilgi uyandırabilir ve insanlar bir merak edebilirler. Evet. Ee, yani nasıl bir şeymiş bu film ya da işte müzikleri O açıdan sevindirici. Evet şüphesiz yani. Ödül almak için yapmıyorsunuz bu müzikleri. Ee, ama dediğin gibi babamın kanatları üzerinde de konuşursak temas ettiği e, konuyu bir kez daha değinmemize sağlarsa bu e, ödül. E, Bajar'ın teknik baş, başarısı zaten e, müzikal başarısı jüri'nin tasarrufudur. O konuda söyleyecek zaten bir şey yok ama e, babamın kanatları e, dan kısaca bahsetmeni isteyebiliriz. Eminim çok yakın bir mesai evet. geçirdin zaten. Yani babamın kanatları işte iş. İç üzerinden aslında e, iç üzerinden üzerinden inşaat işçilerinin e, dünyasını anlatan bir film. Evet. Aslında e, inşaat sektörü biliyorsunuz Türkiye şu an inşaat sektörü Türkiye'nin e, başat ekonomik evet. e, dünyası ve geçenlerde bir arkadaşla sohbet ediyorduk. E, bu inşaat işleri sendikası bir gece düzenlemişti. Onunla arkadaşla sohbet ederken bir e, sadece İstanbul'da bu sektörde çalışan insan sayısı bir milyon. Bir milyon. İnanılmaz. Yani şu an aslında Türkiye'nin belki en büyük işçi sınıfı e, bu evet. sektörde. Çünkü Türkiye'de zaten bu sektör üzerinden bir şekilde ekonomisi ayak tutmaya çalışıyor ama tabii ki çok şey e, ekonomi ayak. <gülüyor> e, ayakları yere basmayan daha çok böyle bir saldırma üzerinden giden e, bir dünya. Evet çok önemli bir konu hı hı. ama bu tür bu mesele değinen filmler ya da kiltü sanat ya da şarkılar ya da o tür mesele şeyler çok yok ee, çalışmalar çok yok o yüzden e, kranti yaptığı davam kanatları filmi önemli evet. e, mesele işte e, bir kalsa var e, kanser oluyor öleceğini biliyor diyor ki en azından diyor, çocukların bir kamp parası kalsın ve orada intihar tercih ediyor. Bunun üzerinden çok trajik bir hikaye. Evet. Tabii bu tür hikayelerin böyle müziklerini yapmak çok da kolay değil. Hı hı. Çünkü zaten hani yani özellikle aşırı bir dramatizasyondan dramatizasyondan kaçıp aslında o gerçekliği vermekleri. Biz de o yüzden mümkün olmuyor daha çok böyle bir atmosferik bir e, müzikal sağım kurmaya çalıştık. Tabi burada yönetmenin yönlendirmeleri çok oldu istekleri. <gülüyor> e, ve oradan gittik. Yani biraz e, Bajar tabi e, bu tür meselelere zaten değinen şarkıları var biliyorsun. İşte portacı olsun, evet. amele olsun, e, ne bileyim beyaz yakalılar olsun. Böyle biraz e, ara suhku arada almaya çalışan insanların böyle... Yani biraz evlerinde ne yapıyorlar, şehirlerinde yerlerinde nasıl yaşıyorlar. Bunun bir sanatsal üstü yakalamaya çalışan bir ekip. <gülüyor> o açıdan herhalde şeyler Kıvançlar'da bizi tercih ettiler yönetmen ekibi. Evet teklif onlardan geldi değil Öyle. mi? Evet teklif onlardan geldi ve işte beraber bir şeyler yaptık değil Peki e, Bajar sevdi mi bu fikri? Yani e, film müzikleri yapma fikrini en azından sevdim bundan sonra da. Ee, en azından külliyatınıza böyle şeyler katarak devam etmeyi düşünür müsünüz? Zira 2012'de çıkardınız en son albümünüzü ama yeni işler evet. üretmeye de devam ediyorsunuz başka bir taraftan. Duruyor diyemeyiz evet. yani. Yani evet bu tür e, e, yani film müzik yapmak gerçekten çok zevkli ve ayrı bir dünya. Çünkü <gülüyor> hasta kadar biz de biraz anlatsal müziği seven bir ekibiz. <gülüyor> Senaryo müzikler. E, başarı yani işte, biz Karışlar'da yaptık e, Karışlar dışında bazı e, filmlere müzikler yaptık Bajar en son e, e, yine Arama Motoru diye Konya'da geçen bir hikayesi olan bir filme e, müzikler yaptı ve biraz e, Türkçe Kürtçe üzerinden böyle geçişkenli bir halimiz olduğu için <gülüyor> e, şey yapmaya çalışıyoruz yani seviyoruz daha doğrusu yani bir görsel Senaryoya işte görselli olan bir şey müzik yapmak banbaşı bir e, ne derler banbaşı bir e, sevinc. Evet daha da yani şey metodik olarak metodolojik olarak da yakın aslında. Ee, evet. Başarın yani, Müziği'ni film yapmak. Hı hı. Bununla beraber babamın kanatları da demin dedi, dediğim gibi tematik bir örtüşmesi de vardı. İyi bir buluşma olmuş. Yani herkesin avantajını hem yönetmenin hem sizin hem de en çok da izleyicilerin diye e, düşünüyoruz. Babamın kanatları umarız vizyonda görür. E, hep beraber... Biz yürana kadar girebilmiyoruz tabii. <gülüyor> evet. Bu tür filmler yani, yani biliyorsunuz yani sinema salonları artık çok büyük şirketlerin ellerinde çok bambaşka bir dünya var orada. Ancak işte alternatif mekanlar işte başka sinema olsun ya da hı hı. bu tür evet. mekanlarda herhalde yer alabilecek filmler. bu tür ama insanlar nihayetinde ulaşmak isterlerse de ulaşırlar zaten yani hani sosyal medya üzerinden bir ağ kurabilirler filmin gösterileceği muhtemelen daha sen sinemalar olacaktır hı hı. izleseler iyi olur tabi yani umarız fırsat, yani fırsat olur dünyanın halini görüyorsunuz evet. çok da böyle şey bir yere doğru gitmiyoruz hani böyle bir yabancılaşma çok büyük bir yabancılaşma var insanlarda böyle hafif bir iyi edilme, şey bir mutsuzluk bir ya elimizden bir şey artık gelmiyor mu acaba acaba hayatımız başkaları tarafından belirleniyor tamam da biz niye bir şey yapamıyor muyuz yapamayacak mıyız ya da gücümüz var mı gibi soruların aslında çok da sorulu bir dönemden geçiyoruz. Evet. Yani ben işte hasta kadar Kadıköy'de yaşıyorum Kadıköy e nispeten. Ee, hani Türkiye'de biraz tünak içinde biraz kurtulmuş böyle Kadıköy Cumhuriyeti. Hı hı. Ee, böyle bir insanlar aslında biraz bir kapanmışlar gibi yani böyle Kadıköy'de. E, yani çok şey de bilmiyoruz yani dünyayı yani memleketi artık çok takip edemiyoruz aslında. Evet. E, medya dünyası dediğiniz zaten medya dünyası. Şu an çok tekerleşmiş durumda. O yüzden bizim e, yani o dediğimiz görünenin ardındaki gerçekliği e, ...takip edilmemiz için e, ekstradan uğraş vermemiz gerekiyor. Aynen öyle. E, ona ihtiyaç var. Aynen. Evet, Bajar'dan Vedat Yıldırım'la beraberiz. Babamın kanatları filmine yaptıkları müzikle önce Antalya sonra da Adana... ...pardon önce Adana sonra Antalya'da e, film festivalinden aldıkları ödül vesilesiyle yayında buluştuk. Bu e, yayın aslında önümüzdeki hafta Kadıköy'deki konserinizin de bir hafta e, öncesine denk geliyor. Bu bugünlerde nelerle uğraşıyor... E, haftaya nasıl bir konser olacak onunla ilgili ipuçları da alırsak hı, evet. çok mutlu olacağız. Evet ya şeyde e, 2 Kasım'da katı köyü sahnede konser vereceğiz. Hı hı. 2 Kasım'da. 2 Kasım. Evet. şey ne, 2 Kasım değil mi? Ne dedin? Evet. Temmuz. <gülüyor> <gülüyor> Temmuz. Olsun. Aklımız yazda kaldı. <gülüyor> ya, Yazdan ben ulaşmak istiyorum. <gülüyor> evet. Evet. 2 Kasım'da konser vereceğiz. Aslında bu katı köyü yakasını çoktan da vermiyoruz biraz yine bu memleketin ortamından kaynaklanıyor aslında. Böyle şeyi bulmak da zor artık. Öf, ne bileyim bir yerlere ulaşmak salon bulmak da zor. Evet. İnsanları bekleriz oraya gelsinler. Hani hem dertleşiriz hem eğleniriz. Böyle bir şeyin Barışarok dönemini bilenler vardır. Evet, Orada bir söz vardı yapılan iş barışarak döneminde. eğlence diye. Biliyorum konserlerde biraz öyle. eğlence yani. Evet. Yani, el elinde bir ortam insanları bekleriz. Evet buradan da bir hafta öncesinden çağrımız olsun. Çok teşekkürler. Bugün Cansu'na da ulaştık ama maalesef filmin müziklerini ulaştıramadı bize. Vedat borcunuz olsun evet. diyelim o zaman. <gülüyor> evet, onun şeyi, ayrıca bir, bir gün belki evet. yine bir, oralarda bir kontrolü katırız. Çünkü filmin yani filmin işte belki soundtrack'e çıkabiliriz. <gülüyor> ee, o yüzden şu an elimizde müzikler var ama onları oturup böyle bir derleyip toplamak lazım. O yüzden Anladım. bugüne yetiştiremedik. Tabii. Biz ama evet. yine de filmden ilhamla bir Bajar parçası çalalım. E, istiyoruz. Herhalde MLA'yı çalarsınız? Evet. MLA'yı çalmak niyetimiz. Tamam. İnşaatlar yapıyorum ama benim kalacak devim <gülüyor> tamam. yok. Temel cümlesi Fırat Suyu Marmara'ya kreştirip evet. beraber yeni evet. film müziklerinde ilhamıymış Bajar şeyinden, diskografisinden. Evet. E, onunla bitirelim o zaman. Teşekkür ederim tamam. ayrıca. Bir teşekkürler. de kendine bakın. Herkese selamlar. selamlar. Teşekkürler. Hoş Tekrar tebrikler. <Gülüyor> Belki hun nazar mevan o mal çədikim belki hun nazar mevan o mal belki mal belki mal Hesna pırsı halimim Şim az beyim olam Şim az beyim olam Düvastım, öz düvastım Bıçabing haldın olam Kwazım benim, ben bilen, ezin et Charlie zudur azım. Kez napırsı Araştı bir ne de, bu arabeye kem boyu sarmadağlu şampiyonza ne çar koşa